Bebekler için en iyi ve en yararlı besinin anne sütü olduğu birçok bilimsel çalışmayla ortaya koyuldu. Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve daha sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Bebekleri hastalıklara karşı koruyan anne sütü aynı zamanda annenin sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Emziren anne de hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha mutlu oluyor. Yanlış emzirme sadece bebekte değil annelerde de bir takım sorunlara neden olabilmekte. Pek çok annenin yaşadığı sorunlardan biri olan yanlış emzirme, bazen bebeklerin yetersiz beslenmesine, gelişimlerinin etkilenmesine, hatta yaşamlarını erken dönemde yitirmelerine neden oluyor. Bu konu hakkında Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzmanı Doktor Mehmet Celaloğlu ile stüdyomuzda bir söyleşi gerçekleştirdik. Uzman konuğumuzla yapılan söyleşiyi gelin hep birlikte dinleyelim. Söz yeniden yapımcı arkadaşım Dilek Başta. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birçok bebek yanlış emzirme yüzünden yetersiz beslenebiliyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Nedir bu doğru emzirme teknikleri annelere ne tavsiye edersiniz? Şimdi öncelikle anneler kendilerini emzirmeye emzirmek için... Ciddi olarak hani psikolojik olarak rahat olmaları lazım. Bunu kendilerine e, yani hazır etmeleri lazım. Zaten e, zorlu bir süreç yaşamışlar doğumla birlikte. Artık ikinci bir sürece giriyorlar ve mutlaka bebeklerini emzirirken e, doğru tekniklerden mutlaka faydalanmalar lazım. Ve bunu e, özellikle bunlara dikkat etmeleri lazım. Şimdi öncelikle anne e, psikolojik olarak rahat bir ortamda olması lazım. Sessiz, sakin bir ortamda olması lazım. Gerginlikten uzak. Aile içi gerginliklerden, tartışmalardan uzak bir ortamda olması lazım. En güzel, yani şöyle söyleyeyim, hani çeşitli emzirme pozisyonları var. Anne özellikle doğumdan sonra ağrıları, sancılar olduğu için yatarak emzirmeyi tercih ederler. Ama sonraki süreçlerde mutlaka oturarak belini desteklemeleri lazım. Hatta belinin arkasına bir yastık koymaları lazım. Ve şöyle söylüyoruz, aslında emzirme sırasında annenin gövdesinin üst kısmı tamamen çıplak olması lazım. Bebeğin de çıplak olması lazım ki ten teması olabilsin. Bebek o güveni, o şeyi hissedebilsin Sevgiyi hissedebilsin. O yüzden e, mutlaka özellikle emzirilen göğüs tarafında e, bebek yatay bir pozisyonda olması lazım gerekirse a bebeğin altına dahi yastık koyulması lazım annenin özellikle emzirilen kolun altına da yastık ile destekleme sağlanabilir bebeğin yüzü gövdesi hatta bacakları karnı anneye dönük olması lazım ve ten teması yani cil teması da mutlaka olması lazım özellikle bebek zaten emme için çeşitli reflekslerde hareketlerde bulunabiliyor ağzını özellikle memeye yaklaştırdığında mesela alt dudağı özellikle memenin üst ucuna değmesi lazım. Anne diğer boşta kalan eliyle zaten bebeğin hani şey ağız tarafından mutlaka memeyi yaklaştırdığında bebek ağzını açacaktır. Ağzını açtığı anda anne memesinin hem ucunu hem de kahverengi kısmı dediğimiz areolasını mutlaka bebeğin tümden ağzına koyması lazım. Zaten bebek emmeye başlar başlamaz o yutkunma reflekslerini seslerini zaten anne duyacaktır. O yüzden dediğim gibi hani sakin bir ortamda Düz bir şekilde oturur bir pozisyonda ve mutlaka destekli bir şekilde anne emzirmeye başlayacaktır. Hatta anne boşta kalan elini hani memesiyle tuttuğu elini sıkma veya işte makaslama işlemi yapmaması lazım. Bu şekilde bebek rahat bir eme pozisyonu almaz. Memenin sadece baş kısmını alır. Baş kısmını aldığı için sütün akciğerlere kaçması, genze ve boğazına kaçmasına sebep olabilir. O yüzden anne makaslama ve sıkma işlemini yapmaması lazım. Sadece yüzeyler el hareketiyle bebeğin daha rahat kavraması için elini hareket ettirmesi lazım. Yoksa dediğim gibi hani e, doğru bir pozisyon bebeğin özellikle sağlıklı beslenme açısından çok önemli. Peki bu söylediklerinizi yapmadıkları takdirde hem bebeği hem anneye ne gibi tehlikeler bekliyor? Evet şimdi emzirme önemli bir konu çünkü emziren anne daha mutlu, daha huzurlu olur. Psikolojik olarak daha bir tatmin bir vaziyet alır ama bebek de doğru bir pozisyonda emmediği sürece daha az emer, e, sağlıklı bir emme işlemi olmaz diyebiliriz. İyi, ememeyen bebek zaten huzursuz olur, sürekli ağlar, gaz problemi çok olur iyi bir pozisyonda almayan bebek mesela memenin sadece baş kısmına aldıysa sütle beraber çok fazla miktarda havada yuttuğu için bu ciddi bir bağırsak problemi yaratabiliyor. Kilo alımı yetersiz kalabiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi sağlıklı bir şekilde emen bebek doğru bir pozisyonda emen bebek hem bebek mutlu olur hem de anne zaten emzirdiği için yeterli bir şekilde daha bir mutlu olur. Şimdi ilk süt dediğimiz durum mesela anne sadece böyle bir göğsünden emzir tamamını emzirmediğinde çünkü sütün sonraki kısmı zaten yağdan zengin bir kısımdır asıl besleyici olan bu süttür bunu da özellikle emmesi lazım bebeğin. Yani uzun süre emmesi lazım. Bir memeden emzirip sonra hemen diğerine geçmek bebeğin aç kalmasına, iyi beslenememesine neden olabilir. O yüzden uzun süreli bir memeyi boşaltacak kadar, bu da en az 15 dakika diyoruz. 15 dakika emdikten sonra ancak bebek doyabilecektir. Dolayısıyla besle, bir beslenmede bir memeyi emze, emecek, daha sonraki beslenmede diğer memeyi emzirecek şekilde böyle dönüşümlü yapması lazım ki yağdan zengin olan, kısmının öz özellikle besleyici ve kilo aldırıcı kısmının da bebeğin mutlaka almasını sağlaması lazım. Son olarak annelere de vereceğiniz tavsiyeler var mıdır? Anneler kesinlikle mucizevi bir besin kaynağı. Anne sütü bunu kesinlikle bebeklerinden ihmal etmesinler. Mutlaka ısrarlı bir şekilde emzirmeye devam etsinler. Çünkü anne sütü çocuğun büyümesi için çok gerekli bir besin kaynağıdır doğumdan özellikle doğumdan hemen sonra anneler işte ağrım var, sızım var, yara yerim var, sezeryanım var deyip ihmal edebiliyorlar. Hani bebeklerini ilk saatlerde işte mama vereyim veya işte şunu da geçiştireyim deyip bir takım yanlış davranışlara sürüklenebiliyorlar. Kesinlikle bu tarz davranışlara girişilmesin. Zaten sancılı bir dönem atlatmışlar. Bundan daha basiti de emzirmedir. Emzirmeye ısrarlı bir şekilde devam etsinler. Sütü akmıyorsa dahi mutlaka ısrarlı bir şekilde devam etsin ki uyarı verebilsin ve annenin sütü aksın. Bu şekilde anneler emzirmeye özellikle devam etsinler. İlk 6 ay anne sütü diyoruz. 6 aydan sonra ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar mutlaka anne sütüne devam ettirsinler. Memorial Diyarbakır Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Cehennem Laloğlu'na verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler günaydın Türkiye'de söz ve sohbetten sonra şimdi müzik zamanı. Sözü günay çobana müziği Niran Ünsal'a ait olan nasip değilmiş adlı eserle Özcan Deniz sizlerle. Müzikten hemen sonra günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. amg Sevda ben. Sizlere Dede Korkut hikayelerinden birini Dirse Han'ın oğlu Boğaç azmi, gayreti ve kahramanlıkları sonunda tahta çıkışını anlatacağız. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, kutlamalar yapardı. Yine bir sene verdiği şölende gelecek konukların üç ayrı çadırda ağırlanmasını emreder. Bunlar ak, kızıl ve kara çadırlardır. Bunun üç anlamı vardır. Ak çadır oğlan çocuğu olanlar için, kızıl çadır... Kız çocuğu olanlar için, kara çadırsa hiç çocuğu olmayanlar içindir. Bayındırhan çocuğu olmayanları lanetli olarak görür. Bu da çadırların kara renginden çok bariz bir şekilde belli olurdu. Dirse Han'ınsa çocuğu yoktur. Şölende kendini çok kötü hisseder. Adeta utanırdı. Yanındaki kırk adamıyla bu davranışa hoş karşılanmaz ve hanımına hesap sormaya karar verir. Hanımından hesap sorarken, kendisini hanımından öğüt dinlerken bulur. Hanımı güzel sözlerle eşini sakinleştirir. Dirsehan hanımının öldüğünü de iyice düşünür ve fakirler için büyük bir yemek düzenler. İnsanlara yardım eder, birçok kişinin hayır duasını alır ve sonunda sağlıklı bir oğlu dünyaya gelir. Adı Boğaçan olur. Oğlan büyür ve gün geçtikçe güçlenir, kuvvetlenir. Bayındırhan'ın büyük boğası güreşir. Kuvvetli yumruğuyla boğayı dizginler ve yener. Oğul Boğaçan şan kazanır. Fede Korkut'un iltifatlarına nail olur, babası tarafından da ayrıca ödüllendirilir. Bunu kıskanan babasının 34 adamı fesatlık düşünürler ve babasını Boğaçan'a karşı doldururlar. Bir av düzenlerler ve av sırasında türlü oyunlarla oğlanı babasına vurdururlar. Ancak Boğaçan'ın annesinin sütü ve dağ çiçeği oğlanın yarasına derman olur. Oğlan, Kırk Yiğit tarafından kaçırılan babasını kurtarır. Daha sonra babası Dirse Han, oğluna tahtı verir. Kahramanlığını azmi ve dürüstlüğüyle pekiştiren Boğaçan, yıllarca babasından aldığı emanete sahip çıkar. Erbaş'ın derlediği, Yıldız Demirkoğlu Savaş'ın seslendirdiği, Gelin Oldum Karabekir İli adlı türküyü dinledik. Programımızda bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili radyo dostları. Saatlerimiz 7.30'a yaklaşırken programımızın son dakikalarında sözü Nahit Hilmi Özeren'e, müziği Osman Nihat Akın'a ait olan Geçti Hayal İçinde Bunca Yıl Bir Gün gibi adlı eseri Tuğçe Pala'dan dinleyelim. Haftaya Çarşamba günü aynı saatte TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımcılarından Dilek Başan hazırladığı programda yeniden sizlerle buluşmayı diliyoruz. Teknik yapımda Uğur Ekmekçi ve Murat Özgür Batu. Sunan ben Tuva Bezirgen. Mutlu günler geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, radyo bir kalın. Geçti Günaydın, Türkiye! Türkiye.